523 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Abdullah el Ansiyi kınaması. Evet, Hazreti Ömer, Abdullah el Ansiyi'nin Şam'da mülk edinip bir tarlayı ektiğini duyunca Abdullah'ın ekinini yağma ettirerek ona, sen kafirlerin boynundaki zilleti alıp kendi boynuna koydun, dedi.